Ee, Şişli'ye e, Bomonti civarında eski teker bira fabrikası vardır. Onun e, arkasındaki sokaklardan birine götürmek istiyorum. Her hafta orada e, pazar kuruluyor. E, ve e, aslında 6 yıl önce tam da 17 Haziran günü orada değişik bir e, pazar kuruldu. Ve Türkiye'nin ilk %100 ekolojik, ekolojik pazarıydı bu. Herkes çok heyecanlıydı çünkü aslında en çok da biz buğday derneği olarak heyecanlıydık. Çünkü yıllardır sadece gelen telefonlar değil köylerde ziyaret ettiğimiz üreticiler de bize biz ürünlerimizi tüketiciye ulaştırmak istiyoruz diyorlardı. Tüketiciler de biz artık taze meyve sebzeye ulaşmak istiyoruz. Nasıl ekolojik ürüne ulaşacağız diye bir şekilde bize soruyorlardı ve o gün bunun adıma atıldı. Bugün %100 ekolojik pazardan söz edeceğiz. Şişli %100 ekolojik pazar 6 yaşında ve önümüzdeki cumartesi günü yani yarın Şişli ekolojik pazarın 6. yılını kutlayacağız. Ve bununla ilgili olarak Buğday Derneği'nden Şişli %100 ekolojik pazar koordinatörü arkadaşım Leyla Aslan bizde. Merhaba Leyla. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Leyla bir istersen ben bir altı yıl öncesinde döndüm ama sadece hani pazarın açılış hı hı. gününe döndüm. Onun öncesi var. Nasıl evet. adım attı buğday pazarı? biraz ondan bahseder misin? Ee, şimdi buğday derneğinin pazara adım atması aslında önce bütün çiftçilerle görüşüp tüm Türkiye'deki organik ürün üreten, sertifikalı organik ürün üreten çiftçilerle görüşüp onları projeyi onlara projeyi anlatmakla başladı. Çünkü biz bu projeye başlarken çiftçinin e, kendine yeni pazar alanları bulması, tüketiciyle bir araya gelmesi ve yıllardır ürettiği ama birçoğunu ziyan ederek e, işte e, aslında gitmesi gereken tüketiciye ulaştıramadığı için e, yakınan çiftçiyi, üzülen çiftçiyi, emeğinin emeğinin karşılığını görmeyen çıftier emeğinin artık karşılığını görebileceğini, e, ürettiği ürünü tüketiciyle buluşturabileceği ve çok güzel bir proje olduğundan bahsettik ve bu projenin detaylarını anlattık. Yani ilk başta bütün Türkiye'yi dolaşarak pazar yeri projesini anlattık biz. Ve hangi çiftçi bizimle birlikte olmak ister? Hangi çiftçi bu hayalin içerisinde yer almak ister? Onu e, araştırmaya başladık. Ve aslında bütün çiftçiler bize bu konuda beklenen şeyin bu olduğunu söylediler. E, ve hepsi e, el birliğiyle hani bu projede yer, yer alacaklarını ve bunu e, uzun yıllardır beklediklerini söylediler. Sonrasında da zaten bu çiftçilerin bir araya geleceği ve oluşturacağımız Pazar yeri pazar yerinin alanına karar vermek gerekiyordu ve biz Şişli Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler sonrasında Şişli Belediyesi bunun içimize bir alan vermeyi pazar alanını kullandırtmayı e, sözünü ve taahhüdünü verdi. Sonrasında da zaten yavaş yavaş işte sponsorların bulunması, projenin şekillendirilmesi, pazar yeri ile ilgili bazı standartların e, oluşturulması ve denetimlerin ne şekilde yapılacağı ile ilgili diğer e, İş birliği yani proje ortaklarımızla görüştükten sonra altı yıl önce tam 17 Haziran'da pazar yerimizin açılışını yaptık. Evet burada tabii sevgili Viktor Ananias'ı da e, evet, saygıyla ve sevgiyle analım. E, çünkü e, onun inancı ve ilk tohumu olmasaydı gerçekten Zaten bütün bugün. çiftçilere birebir kendisi gitti yani oradaki evet. çiftçilerle hepsiyle o kendisi görüştü. Çünkü proje onun en büyük hayallerinden bir tanesiydi. E, bu hayali gerçekleştirmek adına çiftçilerle üreticiyle birebir görüşmek de her zaman onun istediği bir şeydi ve e, nasıl şu anda şişli kokucuk pazarında tüketiciler ilk elden ürün alıyorlarsa şu anda orada olan üreticiler ilk elden ilk ağızdan duydular bu projeyi ve evet. o kadar inanarak e, hiçbir koşulsuz şartsız o kadar inanarak bu projeye dahil olmak istediler ki ve bu Viktor'un e, şeyiydi Viktor'un e, tamamıyla attığı tohumdu evet e, onun attığı Tohum bugün gerçekten çok güzel filizlendi, yaşardı, yeni tohumlar veriyor. Evet. Ee, i̇stersen, e, pazarın amacı sadece üreticiyle, yani bu çok büyük bir amaç gerçekten, üreticiyle tüketiciyi buluşturmak dışında başka ne amaçları vardı pazarın? Şimdi şöyle bir kere pazarın amacı organik tarımın sürekliliğini, sürdürülebilirliğini sağlamak. Organik tarımın zaten amacı doğayı, havayı, suyu, toprağı kirletmeden insana zarar vermeden ürün çıkartabilmek. Şimdi otomatik olarak bir kere doğaya, insana, havaya, suya zarar vermiyorsunuz. Toprağı kirletmiyorsunuz. Topraktan hak ettiğiniz kadarını alıyorsunuz. toprağa hak ettiği kadarını ekiyorsunuz. Ve doğal döngüye, doğal zincire hiçbir şekilde zarar vermiyorsunuz. Şimdi organik ürünün Üreticisinin kendi ürünlerini satacak pazar alanı bulamaması onun için büyük bir üzüntü ve sıkıntıydı. Başta biz üreticinin hani bu pazar alanını yaratıp ürünlerini satabilmesini hedefledik. Hı hı. İkincisi aradaki aracıları kaldırarak tüketicinin direkt ilk elden ürünü almasını sağladık. Ve organik tarımda şimdi Türkiye'de şöyle bir durum vardı. Üreticiler bir firmaya Kökten bağlıydılar ve hiçbir şekilde o büyük firmalar dışında hiç, hiçbir şekilde ürünlerini satamıyor. Ya bir firmaya bütün domateslerini bir firmaya satacaklardı ve tek bir domateslerini bile başka bir tarafa satamayacaklardı. Yani bu tekelci zihniyet vardı. Ya da e, ellerinde kalan domatesi karambole kime satarlarsa ya yarısı yanacaktı. Biz küçük üreticiyi desteklemek adına... Küçük üreticiye pazar alanları yaratmayı hedefledik. Böylece üreticinin sömürülmesini de aslında engellemiş olduk. Evet aslında e, o zaman e, 2006'da ilk açıldığında 48 tezgahta 21 üretici evet. varmış. Bugün e, %100 şişli sadece şişli %100 ekolojik pazarda 6 yıl sonra... 260 tezgahta 70 üreticiyle Aynen devam öyle. ediyor ki e, aracılar da var tabi ama üreticiler çoğunlukta değil mi? Aslında biz onlara aracı demiyoruz. Yani Hı -hı. biz onlara temsilci diyoruz. Çünkü oradaki zihniyet şöyle farklı. Yani aracı üzerine ciddi anlamda rakamlar koyarak üreticiden çok ucuza aldığı ürünü çok ciddi karlarla satan kişi. Oysa bizim pazar yerlerimizdeki temsilciler üreticinin maliyetini karşılayarak çok cüzi rakamlarla kar elde ediyorlar. Yani aslında hani kargo ve tezgahtaların gahta çalıştıran <gülüyor> elemanların parasını... ...düşünce onların bile cebine hiçbir şey kalmıyor. Evet, Ama biz temsilci demeyi tercih ediyoruz. Aslında doğru söylüyorsun. Çünkü... ...benim pazarda tabii... ...alışveriş ederken gördüğüm insanlar... ...genelde üreticileri de işte... ...Tatuta çiftliklerine de gittiğim, ziyaret ettiğim zamanlarda... ...üretici gelebilse gelecek de... ...tarlasını evet, bırakıp gelemiyor. Sonuçta... ...birine vermek zorunda. Kesinlikle. O da temsilci Ve oluyor. Ve hatta bazen gibi. temsilciler... ...üreticilerden daha fazla zarar <gülüyor> edebiliyor. Çünkü <gülüyor> temsilcilerimiz de çok iyi niyetli. Ben hep her zaman onların da... Hani değil tem, temsilci kelimesi hmm. daha hoş geliyor kula. Onun dışında pazar yerlerinin kurulmaktaki hani en büyük amacı şimdi organik tarım e, doğanın ve dünyanın geleceği için aslında hani çok önemli. Evet bazı bazı birçoğumuz hani bunu bir 6 yıl öncesiyle kıyasladığınız zaman çok az insan bunu biliyordu. Organiğin ...ne olduğunu bilmeyen bir sürü insan vardı. Hani bu toplumsal bilinci oluşturmak adına... ...pazar yerlere çok ciddi imkan sağladı. Yani insanlar ne yediğini bilmek istiyor artık. Hı hı. Ee, ve üretilen ürüne e, neyi nasıl müdahale edildiğini... ...ne katıldığını, her şeyi bilerek tüketmek istiyor. Çünkü bilinçli tüketim toplumu... Yani ...bilinçli tüketici demek aslında dünyanın geleceğini kurtaran bir şey. Hı hı. Çünkü gözü kapalı tüketmek... ...gerçekten e, dünyayı ve hayatı mahveden bir şey... İşte bu yüzden tüketicide bilinç oluşturmak. Yani tüketici ne alıyor, üretim nerede yapılıyor, üretici bunu nasıl yapıyor? Bunu bilerek aldığı zaman ve aldığı şeyde aslında doğaya ne kadar zarar verdiğini bildiği zaman tüketicide bir vicdan oluşturuyor. Yani aslında o vicdanı oluşturmak çok önemli. Çünkü o kadar gözü kapalı alışveriş yapıyoruz ki vicdanlarımızı kaybediyoruz. Ve vicdanınızı kaybettiğiniz zaman zaten kendiniz dışında hiç kimseyi düşünmüyor hale geliyorsunuz. Evet, alışveriş aslında her şey. Evet. Ee, biz ne neyi aldığımızı sadece gıda olarak da düşünmemek lazım tabi. Evet, evet. Ne almaya karar verdiğimiz noktada aslında e, ona para ödeyerek e, onu tüketeceğimizi deklare ederek aslında o sistemi de desteklemiş evet. oluyoruz. Eğer biz doğa dostu bir sistemi desteklersek doğa dostu bir gelecekten yana oluyoruz ve evet onu desteklemiş oluyoruz. Evet. Ee, çok haklısın. Ee, peki. E, bunun dışında da pazarda şimdi ben 6 yıl öncesine baktığımda organik ürün çeşitliliğinde işte Evet çeşitli ürünler vardı ama bugün pazara baktığımda gerçekten o çeşitliliğin çok daha artmış olduğunu görüyorum. Sanıyorum bunda da bayağı yararı oldu pazarın değil mi? Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten bizim aldığımız geri bildirimlerde özellikle sertifikasyon kuruluşlarından aldığımız geri bildirimlerde üreticiler, şimdi özendirme metodu diye bir şey var. Yani bir üretici eğer organik ürün üretiyorsa ürününü satacak yer buluyorsa ve bundan artık yavaş yavaş para kazandırıp kendini geçimini sağlayabiliyorsa ve toprağındaki iletmiyorsa ve içi de rahatsa vicdan da rahatsa direkt diğer üreticiler şey diyor evet bunu biz de yapabiliriz. Ve sertifikasyon kuruluşları inanın pazar yerleri kurulduktan sonra e, yeni yeni e, üreticilerin organik tarıma geçmek istediğiyle ilgili ve bunun Hı -hı. bunda pazarların payının çok büyük olduğunu söyledi. Bunun dışında şimdi 6 yıl önce Türkiye'deki üretimle şimdiki üretimi kıyasladığımızda hemen hemen böyle bir 30-40 civarında üretim artışı var. Bu üretim Hı -hı. artışının yanı sıra Önceki yani 6 yıl önce insanlar daha Temel gıdaları organik olarak Üretiyorlardı mesela sebze ve meyvede Çeşitliliğe gitmektense işte domates salatalık biber patlıcan Yeter deyip Hı -hı. bırakıyorlardı ama Şimdi organik ürün üretim Bilinci tüketici arttıkça Ve insanlar talep ettikçe Doğal olarak üretici farklı şeyler Üretmeye başlıyor Hı -hı. işte muz Üretiyor tekstil ürünü üretiyor cevizini Üretiyor işte yabani yemişlerini Üretiyor böylece ürünün yelpazesi genişliyor. Ama bu da birbirini besliyor. Tüketici ne kadar çok çeşit bulursa, çünkü öncesinde tüketiciler organik ürünlerde en fazla ambalaj ürün bulup Belki biraz taze, sebze, meyve bulabiliyorlardı. Şimdi her şeylerini tavuk, işte et, sucuk, süt ürünleri, e, sebze, meyve, tekstil, çay, deterjan, bunların, deterjan Hı -hı. kozmetik, ya bunları artık her şeyin organiği var. Hı -hı. Artık her şeyin organiği var. Yani çocuklarınıza sabahları yedirdiğiniz, ekmeğin üzerine sürdüğünüz o çikolataların bile organiği çıktı ya. Şimdi Hı -hı. insanlar diyorlar ki ya benim organik alternatifim var. Hı -hı. Ben işte bunun organini tüketebilirim deyip ürün çeşitliliği arttıkça onu almaya yöneliyorlar. Evet Leyla istersen bir müzik arası verelim ondan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Bruce Springsteen'den We Take Care of Our Own adlı parçayı dinleyeceğiz şimdi. Gunshack to the Superdome Bring no help The Calvary State home Set my hands, my soul free, where's the spirit that Evet, Bruce Springsteen'den bir parça dinledik. Ee, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği %100 Ekolojik Pazarlar Şişli %100 Ekolojik Pazarı Koordinatörü Leyla Aslan'la sohbetimize devam ediyoruz ya e, insanların bir şekilde organik ürüne ulaşmasını sağlayan yüzde yüz ekolojik pazarlar. Evet, e, insanlar organiği öğrendiler, e, talep etmeye başladılar. Organik üründe çeşitlilik oldu. Fakat sorgulamalar da çok daha fazla arttı. Bu aslında iyi bir şey. Tabii insanların evet. aldığı gıdayı sorguluyor olması... Ee, çok çok iyi bir şey ee, aynı şey pazarda da tabii ki oluyor bu anlamda tabii yüzde yüz ekolojik pazarlarda bir denetim de yapılıyor yüzde ee, yüz ekolojik pazarın yüzde yüz olarak adlandırılmasının nedeni e, ürünlerin bütün hepsinin sertifikalı. Organik evet. sertifikalı olması. Ee, ama onun dışında sanıyorum başka denetimler de var değil mi? Tabii. Şimdi e, ilk başta pazara gelmeden önceki evreden çok kısa Hı -hı. bahsetmek Hı -hı. istiyorum. Bir üreticinin organik ürün sertifikası alabilmesi için e, Tarım Bakanlığına bağlı çalışan sertifikasyon kuruluşları tarafından denetlenmesi gerekiyor. Ve bu denetimler en az senede üç defa yapılıyor. Bu denetimlerin ardından üreticiye her yıl yenilenen, her yıl kontrollere tabi tutularak yenilenen Ürün, ...master sertifikalar veriyor. Bu sertifikalardan sonra artık üretici bizim pazarlarımızda yer alabilir. Hı -hı. Çünkü organik ürün demek belgeyle sertifikalandırılmış ürün demek aslında... Çünkü belgeyle sertifikalandırılmayan bir ürüne organik diyemezsiniz. Bu organikin standartında yok. Biz bu aşamadan sonra sertifikalı olarak pazara gelen ürünleri Buğday Derneği olarak şu şekilde denetliyoruz. Bir kere gelen bütün ürünler sertifikalarıyla ve ürün sertifikaları ile geliyor. Kesinlikle çiftçi ise çiftçi yol belgesi, eğer bir üretici ise ve bir şirkete tabi ise kesinlikle faturası, Müstahsiliyesi, ihsaliyesi olmak zorunda. Gelen bütün ürünler tartılıyor. Gelen bütün ürünler kayıt altına alıyor. Kayıt altına alınan bütün bu ürünler teyit için sertifikasyon kuruluşlarına bildiriliyor. Sertifika ya ek olarak verilen bütün ürün listeleri kontrol ediliyor ve ürün miktarları bilindiği için ...o üretici sene içerisinde... E, ...eğer bir ton domatesi varsa... ...bir buçuk ton getiremez. Çünkü biz... ...bir ton limiti dolduğu anda buna müdahale... ...ediyoruz. Hı hı. Yeni... E, ...dönemde çıkan, mesela şu anda yazlık... ...sebze ve meyvelerin mevsimi. Hı hı. Biz bütün sertifikasyon kuruluşlarını... ...ve üreticilerin sertifikasyon kuruluşlarını... ...arayarak yazlık kontrollerinin... ...yapılıp yapılmadığını öğreniyoruz. Eğer yazlık kontroller yapılmadıysa... ...o ürünlerin satışına izin veremeyiz. Hı hı. Çünkü bunlar sezonluk ürünler. Toplandı mı... ...bitecek, sonrasında hani bir şekilde... Onu denetlemek çok daha zor olacak. Bütün kontroller yapılıyor. Ee, ayrıca... E, ...üreticinin başka... ...pazar yeri dışında... Herhangi bir yere ürün veriyorsa bunun da bildirimlerinin bize yapılması gerekiyor. Çünkü biz bir stok takibi tutuyoruz. Ya yani bizim dışımızda herhangi bir X kişiye fatura ile mal vermek zorunda ki zaten bunu bizden önce sertifikasyon kuruluşuna bildirmek zorunda. Ki o teyiydi doğru Aynen öyle. Ve Hı. pazara nasıl girişler kayıt altına alınıyorsa akşam pazardan çıkarken kalanlar da her zaman kayıt altına alınıp eldeki stok e, tutulup hı hı. sonrasında sertifikasyon kuruluşlarına gönderiliyor ve sertifikasyon kuruluşları bizim üzerimizden bir daha denetime tabi, tabi tutuyorlar. Evet. Ee, bir de bildiğim e, belli zamanlarda belli periyotlarda e, belli pestisit kontrolleri de yapıyor. Evet bu tamamen bizim e, buğday derneğinin kendi hı hı. bünyesinde ve kendi bağımsız e, şeyinde yaptığı. Mesela bu benim bahsettiğim şeyler ilk denetimler bunlar olmazsa olmaz. Ama şimdi bunun dışında bizim habersiz bir şekilde pazara gelen ürünlerden üreticiye haber vermeden tezgahından sanki böyle normal birisi ürün satın alıyormuş gibi özellikle yeni sezon ürünlerinden yani yeni mevsimin ürünlerinden hı hı. örnek alınıyor. Bunlar tamamen kendi sertifikasyon kuruluşlarından bağımsız laboratuarlara gönderiliyor. Bu laboratuarlarda analiz edilip üzerinde kalıntı çıkıp çıkmadığıyla ilgili raporlar düzenleniyor. Bunu da e, yetkili kişiler bunu, tarafından yapıyor. Tabii, tabii, yani buğday derneği elemanları yapmıyor. Hayır, bunlar Hı -hı. tamamen profesyonel laboratuvarlar Hı -hı. ve Türkiye'de Hı -hı. hani adı geçen laboratuvarlar. Ee, ve hani biz bu raporları da Buğday Derneği'nin tezgahında dosyalıyoruz ve isteyenler gelip bakabiliyorlar. Evet, Bir Tamamen. her şey kontrolleri var Leyla. Evet, bizim ziraat mühendislerimiz hı hı. var Buğday Derneği'mizin. Ziraat mühendisleri var ve bu ziraat mühendisleri üreticilerin e, her yıl, her ay Artık şimdi bazı üretici kışın üretim yapıyor, yazın ürün yok. Bazıları yazın yapıyor, kışın ürün yok. Ürünlerinin olduğu dönemlerde, ziraat mühendislerimiz arazilere gidip, bu arazideki ürünleri denetleyip, işte onlardan fotoğraf çekip, gerekirse ikna olmadıkları koşulda örnek alıp bizim Hı -hı. bu bağımsız laboratuvarlarımıza gönderiyorlar. Hı -hı. Ha bir de bunun dışında buğday derneği olarak yaptığımız şu var: biz bazen bir üreticinin işte arazisine gittik ve bir şey bize endişelendirdi, bir şeye ikna olamadık. Hı -hı. Hemen sertifikasyon kuruluşlarını arıyoruz Hı -hı. ve diyoruz ki lütfen oraya bir kontrolör gönderin. Kontrolör oradan örnek ürün alsın, tekrar bir denetim yapılsın. ve ondan sonra raporlar bize gönderilsin. Evet, aslında her şeyin gerçekten. Doğal olarak üretilmiş ve o ürünün doğal yollardan tüketiciye ulaşabilmesi için yapılıyor hı hı. bütün bunlar. Evet. Yani burada sertifikada aslında insanların bir şekilde bu ürüne güvenebilmesi için bulunmuş bir yol. Kesinlikle ee, yani hı. benim pazar yerinde gözüm kapalı evet. sertifikasına bakmadan ürün alabileceğim bir sürü üretici var hı hı. ama... Bu iş, bu sistem bu şekilde ilerleyemez maalesef. Hı -hı. Onun için bir belgelendirme, bir denetim mekanizması şart. Mutlaka gerekiyor. Yoksa insanlar tabii ki ilaç kullanmadığını, kimyasal gübre kullanmadığını bildiği çiftçilerden evet. elbette ki organik sertifikası olmadan da ürün alabilirler. Evet. Ama bunu takip edemeyecek tüketiciler için son derece e, denetimli, güvenli bir sistem oluşturulmuş durumda. Evet. <gülüyor> Leyla'cığım programın sonlarına geliyoruz. Pazarda nasıl bir kutlama olacak onu almadan önce... Pazarın bir yararı daha oluyor. Ciddi bir e, ekolojik e, muhabbet dönüyor aslında Kesinlikle. pazarda. <gülüyor> Çünkü cumartesi günleri gerçekten insanlar için bir buluşma noktası oldu pazar. Bir sosyal alan, e, ekolojiyle ilgilenen insanların e, buluştuğu bir alan. Aynı zamanda bir takım etkinlikler de yapılıyor. Onlardan Kesinlikle. biraz bahseder e, Evet, pazar yeri bir sosyalleşme alanı. Ve insanlar artık oraya sadece alışveriş yapmak için gelmiyorlar. Alışveriş ama bilgi alışverişi Hı -hı. de var. Yani bu çok güzel bir şey. E, ve bir sürü insan orada ahbaplık edindi. Ve bir sürü yeni yeni Projelerde orada yaptıkları e, sohbetlerle. Ve bizim orada bir çocuk standımız var. Ebeveynler hı hı. geliyorlar ve çocuklarını oraya bırakıyorlar. Rahat alışveriş de yapıyorlar. Bilgi alışverişi de yapıyorlar. E, çok güzel organik kahvaltılarımız var. Hemen hemen her hafta bir e, güzel bir kitabın tanıtımı oluyor. Söyleşisi oluyor. E, uzmanları çağırıyoruz. Belirli konularla ilgili şey yapabiliyorlar... Hı hı. E, söyleşi yapabiliyorlar. Ama bu hafta bizim pazarımızın altıncı yılı. Evet. Ve altıncı yıla e, biz çok heyecanlıyız açıkçası. Altıncı yılda bizi inşallah hani sevdiğimiz insanların hiçbiri e, tabii ki yalnız bırakmayacak. Buna şüphemiz yok ama biz bir program yaptık ve bu programda işte Şişli Belediyesi'nin yetkilileri gelecekler. E, sevgili Şehnaz Sam gelip bir konser verecek. Zaten pazarın evet. <gülüyor> kendisi Evet. Taner Öngür gelecek ve o da çok güzel bir e, müzik dinletisi yapacak. Onun dışında bir bez çanta dikim atölyemiz var. Ve şu ana kadar biz bez çanta dikim atölyesini yaptık ama çok çok güzel bir atölye var. Küllü suyla çamaşır yıkama ve küllü sunun hangi alanlarda ne şekilde ile ilgili bir workshop yapacağız. Ve yani bu çok güzel bir şey olacak. Ve insanlara orada birebir bunu göstereceğiz ve kül dağıtacağız. Hı hı. Bunu deneyebilirler. Sonrasında kendileri de evde yapabilirler. Çünkü bu ekosisteme inanılmaz katkı sağlayan çok temiz bir temizlik, temizlik yöntemi. Evet. <gülüyor> Evet, inanılmaz önemli. temiz bir temizlik yöntemi <gülüyor> bir de bir bilgi yarışmamız olacak evet. belirli tezgahlara yönlendirip insanlara sorular soracağız ve sonrasında da güzel küçük bir ödül vereceğiz ve daha doğaçlama olarak o an o, o, orada ne getirirse günümüzü altıncı yılı hakkını vererek kutlayacağız. Evet. Başka pazarlara da öncü oldu şişli yüzde evet. yüz ekolojik pazarı. İstersen çok kısaca ondan da bahsedersen sonra programı kapatalım. Şimdi şu anda İstanbul'da hani Buday Derneği'nin denetlediği dört pazar var ama bir de Buday Derneği'nin dışında kurulan pazarlar da var. Biz hani bütün pazarları her şekilde destekliyoruz ve hani o, o, o, o pazarlar da çok güzel ve üreticiye çok destek sağlıyor. Aynı zamanda e, Samsun'da bir pazarımız vardı ama orası kapandı. Şu anda Konya Meram'da. Hı hı. Eylül ayının sonu gibi bir pazar kurulacak. Hı hı. E, ama en azından şunu biliyoruz ki bu e, ilerleyecek bir zincir. Yani yavaş yavaş büyüyecek ve daha da çok insana hı. daha da güzel bir şekilde ulaşacak. Ve bizi mutlu edecek. Evet Leyla çok teşekkürler. Ağzına İkail sağlık, ederim. ellerine sağlık. Ben teşekkür sağlık. ederim sağ olun. E, emeğine sağlık. Evet e, bu cumartesi Şişli'de kurulan %100 ekolojik pazarın 6. yılı saat 11'de başlıyor. Kutlama programı saat 15'e kadar devam edecek. Pazara hiç gitmemiş olanlarınız varsa, gitmiş olanlarınızı zaten gelecek diye düşünüyoruz. E, hiç gitmemiş olanlarınız, görmemiş olanlarınız varsa sizin için bir fırsat. Bu cumartesi hepinizi bekliyoruz. Ee, ayrıca cuma günleri yani bugün e, Bakırköy'de yine cumartesi günleri Beylikdüzü'nde ve pazar günleri de Kartal'da kuruluyor %100 ekolojik pazarlar. Ee, hepinizi sağlıklı alışverişe davet ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan